Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Yeni bir soru. Sure. Ahkaf suresi 35 ayet. 10, 15 ve 35. ayetleri Medine'de, diğerleri Mekke'de nazil olmuştur. Bu surede yine genel karakter olarak Mekki sureler gibi inanç konusunu işlemekte. Allah'ın bir olduğu, onun kainatta mevcut olan her şeyin yaratıcısı ve Rabbi olduğu inancını telkin etmektedir. Surede, Kur'an'ın Allah tarafından gönderilmiş bir vahiy olduğu beyan edilmekte, Kur'an'a ve İslam'a karşı çıkan müşriklerin hiçbir bilgiye ve bir hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın Allah'a eş koştukları, bu halleriyle de sapıklığa düştükleri haber verilmekte, Allah'a eş koşulan putların ahirette kendilerine tapanlara hiçbir fayda sağlamayacağı açıklanmaktadır. Bu mübarek surede devamla inançlı ve doğru yolda olanla inançsız ve sapık olan insana örnek gösterilmekte. Bunlardan inançlı olan kişinin Allah'ın nimetlerine şükrederek ana ve babasına karşı iyi davrandığı ve böylece şükür borcunu yerine getirdiği inançsız ve isyankar olan kişinin de Rabbine asi olduğu, ana ve babasına da iyi muamelede bulunmadığı ve böylece ahirette cezayı hak ettiği haber verilmektedir. Sürede daha sonra Ad kavminin kıssasına kısaca temas edilmekte ve Allah'a isyan eden peygamberlerinin tebliğlerini dinlemeyen bir kavmin kendisinden gölge ve yağmur bekledikleri bir buluttan inen ateşle helak olup gittikleri haber verilmektedir. Devamla daha birçok hususa temas edildikten sonra imkârcıların ahirette cehennem azabıyla cezalandırılacakları beyan edilmekte. O gün azabı görenlerin gerçeğe kabullenecekleri fakat artık oradaki pişmanlığın fayda vermeyeceği ve fasıklar grubundan başka kimsenin de helak edilmeyeceği beyan edilerek sure sona ermektedir Bismillahirrahmanirrahim Bir Hamin yine hurufu mukatta harfiyle başlıyor. Manasını Rabbimiz Subhanahu ve Teala bilir. İki, bu kitabın indirilmesi her şeye galip, hüküm ve hikmet sahip olan Allah tarafındandır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Muhammed'e kendisi tarafından indirildiğini beyan ediliyor ve bu sıfatlardan aziz ve hakim sıfatlarını zikrediyoruz. Böylece onun kitap indirmesine kimsenin engel olamayacağına ve kitabında söylediği sözlerin hikmetli sözler olduğuna, kitabı indirmesinin de hikmetli bir iş olduğuna işaret etmektedir. 3. Biz gökleri, yeri ve aralarındakini ancak yerli yerince ve belli bir mühlet için yarattık. Fakat kafirler uyarıldıkları şeylerden yüz çevirirler. Evet, Rabbimiz, biz gökleri ve yeri ve oralarda bulunan varlıkları ancak hakkı ayakta tutmak ve o yarattıklara yaratıklara karşı adaletli davranmak için yarattık. Onlar ancak belli bir sureye kadar devam edecekler. O sureler olunca Allah onları yok edecek. Allah'ın birliğini inkar edenler ise Allah'ın kendilerini uyarmasından yüz çevirirler. Onu düşünüp ibret almazlar. Dört, ey Muhammed de ki, söyleyin bana. Allah'tan başka taptıklarınız yeryüzünde neyi yarattı? Gösterin bana, yoksa göklerde bir ortakları mı vardır? Eğer sözünüzde fanlıysanız, bu Kur'an'dan önce bir kitap veya geçmişlerin ilminden bir eser getirin bana. Evet. Ey Muhammed, kavminin Allah'a ortak koşan müşriklerine de ki, diyor Rabbimiz. Ey kavmin. Gösterin bana. Allah'ı bırakıp da tapmış olduğunuz putlar yeryüzünde ne yarattı? Gösterin bana, göreyim. Çünkü benim Rabbim yeryüzünü yoktan var etti. Bu, benim için onun tek ilah olduğunu gösteren bir delildir. Sizin putlarınıza tapmaktaki gerekçeniz nedir? Yoksa sizin putlarınızın yedi göklerde Allah ile birlikte ortakları mı var? Sizler de buna dayanarak mı onlara tapıyorsunuz? Ben Rabbim'in göklerde ve yerde herhangi bir ortağı olmadığına inanarak sadece O'na kulluk ediyorum. Şayet sizler taptığınız putların yeryüzünde herhangi bir şeyi yarattığı veya göklerde Allah ile herhangi bir ortakları bulunduğunu iddiasını yapıyorsanız ve bunda doğru iseniz, buna dair bana Kur'an'dan önce Allah katından gönderilmiş bir kitap getirin veya eskilerden kalma bir ilim getirin de, sizin dediklerinizi doğrulasın. Eğer böyle bir şey getiremiyorsanız, iddialarınızda başarı batılara saplandığınız açıktır. Bundan vazgeçin ve sadece Allah'a kulluk edin diyor olun. 5. Allah'ı bırakıp da kendilerine kıyamet gününe kadar hiçbir sevap cevap veremeyecek şeylere tapanlardan daha sapık kimdir? Halbuki tapındıkları şeyler onları onların yalvarmalarından habersizdirler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede kendisini bırakıp da kıyamet gününde Allah'ın kendilerini konuşturmasına kadar hiçbir cevap veremeyen ağaç, taş ve maden gibi aciz varlıklara tapanları kınamakta ve bunların akıl ve izahlarının kıt olduğunu beyan etmekte. Zira bu müşrikler kendilerinden tamamen habersiz olan bir takım varlıklara boyun eğerler mallarını ve canlarını onların uğrunda feda ederler. Bundan daha büyük bir ahmaklık olur mu? 6. Kıyamet gününde insanlar hesap vermek üzere toplandıkları zaman dünyada tapındıkları şeyler kendilerine düşman kesilir. Ve onların kendilerine yaptıkları ibadeti tanımazlar. Evet. Kıyamet günü Allah'ın insanları diriltip bir araya topladığı ve onları hesaba çektiği anda dünyadayken insanların taptıkları putlar kendilerine tapınanlara karşı düşman kesilecek ve onların tapmalarını reddedecek. Putlar ey Rabbimiz biz onlara bize tapın demedik. Onların bize taptıklarını hissetmedik. Biz onlardan veriyiz diyecekler. 7- Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman kendilerine gelen hakkı inkar eden kafirler bu apaçık bir sihirdir dediler. Evet. Allah'a ortak koşan kafirlere Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'daki apaçık ayet ve dililerimiz okunduğu zaman Allah'ın birliğini inkar eden ve kendilerini Allah tarafından gerçekleri getirmiş olan peygamberi yalanlayan kafirler bu ayet hakkında bu apaçık bir sihirdir demişler. Sekiz. Yoksa onu Muhammed kendi uydurdu mu diyorlar. Ey Muhammed sen onlara şöyle de. Şayet onu ben uydurmuşsam Allah'tan gelecek cezaya karşı beni savunamazsınız. O ayetleri üzerinde yaptığınız taşkınlıkları çok iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. O çok affeden ve çok merhamet edendir. Evet Rabbimiz yoksa Allah'a ortak koşan müşrikler bu Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Ey Muhammed onlara de ki şayet ben bunu uydurduysam ve Allah'a karşı yalan, yalan isnat ettiysen o beni cezalandırır ve onun beni cezalandırması halinde de sizlerin bana yapacağınız hiçbir şey yok. Allah Kur'an hakkında nasıl dedikodu yaptığınızı daha iyi bilmektedir. Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Ben mi yalan uyduruyorum yoksa sizler mi hakkı yalanlıyorsunuz? Allah bunu görmekte ve bilmektedir. Allah çok affeden, çok merhamet edendir. Tevbe edenleri bağışlar ve onlara merhametli davranır. O halde siz de tevbe edip onun affına ve merhametine sığının. 9. Ey Muhammed sen onlara şöyle de. Ben Allah tarafından gönderilen ilk peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Ben ancak bana vahyolana uymaktayım. Ben apaçık uyarıcıdan başka bir şey değilim. Evet. Rabbimiz Subhan-ı Hüvvet <Gülüyor> Ey Muhammed sen kavminin müşriklerine de ki bana ve sizlere ne gibi hükümlerin ineceği ve nelerin fark kılınacağını bilmiyorum ben ancak bana vah olunanlara tabi oluyorum ne vahy edilirse ve ne vahy edilirse onu yapmakla mükellefim Evet. Demek ki Allah'ın Resulü vahy olunana tabi olmakla mükellerse ona tabi olan bizlerin ise aynı yoldan gidip emrolunduğu gibi dost olup vahye ömamız gerekir. Evet. 10. Ey Muhammed onlara de ki söyleyin bana eğer bu Kur'an Allah tarafından gönderilmiş olup da siz onu inkar etmişseniz İsrail oğullarından bir şahit de bu Kur'an'ın benzerine şahitlik edip iman etmişse ve siz de iman etmeyi kibirinize yedirememişseniz, kendi kendinize zulmetmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalim bir kavunu hidayete erdirmez. Ayeti i Kerime'de İsrail oğullarından birinin, Kur'an'ın bir benzeri olan kitabın doğruluğuna şahitlik ettiğini, Böylece Kur'an'ın da doğruluğuna şahitlik etmiş olacağız zikredilmekte. Bu kişiden maksat Hazreti Musa ve oradan gelen peygamberlerdir. Evet. 11 Kafirler müminler için şöyle derler. Eğer Muhammed'in getirdiği şeylerde bir hayır olsaydı onlara önce biz iman ederdik de önümüze geçemezlerdi. Kafirler bununla hidayete ermedikleri için bu bir eski yalandır diyecekler. Evet. Kureyş müşriklerinden ve İsrail oğullarından aleyhissalatü vesselama iman etmeyenler ona iman eden müminlere şöyle diyorlar. Muhammed'in getirdiği şeylerden dolayı iman etmekte bir fayda olsaydı, sizler bizden önce onu tasdik etmiş olamazdınız. Biz onu sizden önce tasdik etmiş olurduk. Onlar Muhammed'e ve Muhammed'in getirdiklerine inanarak, doğru yola erişemedikleri için, Muhammed'in getirdiği Kur'an'a bu Kur'an öncekilerin uydurdukları efsanedir derler. Evet. 12- Kur'an'dan önce de Musa'nın kitabı Tevrat bir rehber ve rahmet olarak gönderilmiştir. İşte bu Kur'an'da zulmedenleri uyarmak ve iyilikte bulunanları müjdelemek için Arap diliyle gönderilmiş öncekileri tasdik eden bir kitaptır. Evet. Kur'an'dan önce de Musa'ya Tevrat'ı indirdik. O Tevrat İsrailoğulları için bir önder ve bir rahmetti. Bu Kur'an'ı da Arapça bir dille daha önce indirilen kitapları tasdik eden bir kitap olarak indirdik ki Kur'an zalimleri uyarsın, zulümlerinden vazgeçsinler, iyilikte bulunanları da güzel mükafatlarla müjdelesin buyuruyor. 13. Rabbimiz sadece Allah'tır deyip de dost doğru yolda yürüyenler için şüphesiz korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. 14. İşte onlar cennetliklerdir. Yaptıklarının mükafatı olarak orada ebediyen kalacaklardır. Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır deyip de sonra söyledikleri bu söze bağlı kalanlar, doğru yoldan ayrılmayanlar, imanlarına şirk katmayanlar, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmeyenler için kıyamet gününün dehşetinden dolayı bir korku yok. Onlar geçmişteki yaptıklarından dolayı da üzülmeyecek. İşte bunlar cennetliklerdir ve dünyada itin yaptıkları salih amellerin karşılığı olarak orada ebediyen kalacaklardır.